Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Tereli. Sürpriz, <gülüyor> uzun süreden sonra ilk defa e, ve de garip bir şekilde şu anda yalnız başıma stüdyodayım. E, yağmur'u bekliyorum. E, yağmur sağ olsun, uzun bir aradan sonra bir beraber kayıt yapma fırsatı e, yarattı. E, bu kaydı bir cumartesi günü öğle vakti yapıyoruz. Evet. E doğal biraz yetişme durumu <gülüyor> o, zor oldu Yağmur'un. O gelinceye kadar ben sizleri biraz oyalayacağım. Ee, uzun süredir e, yoktum. Hatta e, bu yokluk sebebiyle de e, sesim e, program yapımcıları arasında dönüp durmasın diye <gülüyor> Jingle'dan da bir çıkma talebim olmuştu. Ama tabii e, radyo programını yakından takip edip ve hatta Yelta ile beraber yağmurunda yer aldığı bir WhatsApp grubunda sürekli açık mimarlık kaynatması yapmaktan da geri durmuyoruz. Ben bir süredir Paris'teyim. Bir böyle ne bileyim profesyoneller için yarı zamanlı bir master programı gibi bir şeye katılıyorum. Güncel konularla alakalı yine mimarlıkla ilgili aslında. Bilgisayar temelli, tasarım ve dijital üretim teknolojileriyle alakalı bir şeyler yapıyorum. Ama zorlanıyorum sevgili <gülüyor> dinleyenler. Bu iş hiç o kadar kolay değilmiş. Özellikle de gittiğim okul biraz mühendislik tabanlı bir okul olduğu için... <gülüyor> ...soyut matematikle kompleks geometrilerin optimizasyonu gibi konular devreye girdiği zaman... ...bayağı zorlandığımı söylemeliyim. Ama tabii ki bir kent deneyimi olarak Paris... Oldukça keyifli. Ee, tabii siz de takip ediyorsunuzdur. Bir yandan e, bu yeşil e, yelekler, sarı yelekler, rengi fosforlu yeşilden fosforlu sarıya kayan e, işçi e, yeleklerinin e, Paris sokaklarını biraz böyle tavrumar etmesiyle de alakalı enteresan bir kentsel e, durum var orada. E, kent mekanının bu e, durum karşısında değişikliğini görmek de oldukça ilginç. Çünkü... E, Bazen bazı sokaklar kapatılıyor. Sonraki hafta o sokaklarda gösteriye izin verilmiyor. Bir önceki hafta verilmiş olmasına rağmen. Sonra bu e, hareketlilik başka sokaklara da yayılıyor. Sanki bir şekilde böyle yönetim eliyle... E, ...şehirin her köşesi bu karmaşadan biraz payını alsın gibi... E, ...sanki böyle bir organizasyon varmış gibi hissediyorum ben. Nedense öyle görüyorum. O konuşmayı da e, ara, ara da yapıyoruz. İşin sonunda da... E, Bayağı e, ahşap panellerle kapatılmış dükkan cepheleri e, hafta sonu Paris'in dışındaki evlerine, e, arabalarının arabalarına ve kendilerine bir zarar verme, e, gelmesin diye e, kaçan giden e, bir kısım varlıklı Parisliler e, enteresan bir şekilde kentin dinamiklerini belirler hale geldi hafta sonunda. Ben de sizi oyalamak için Paris anlatırken duyduğunuz üzere Yağmur Yıldırım stüdyoya teşrif ettiler efendim. <gülüyor> bugünkü, bugünkü konuğum Yağmur Yıldırım. <gülüyor> hem çünkü hem Paris'ten stüdyoya çağırıp hem bu kadar zaman geç kalmak özlemi, özlediğimiz değerler değil. Evet Yağmur ama olsun... E sizi yani daha doğrusu bu kaydı hemen yapıp sonrasında uzun uzun geniş geniş kaynatacağımızı düşünüyorum Yağmur'la. Yağmur sen gelmeden önce biraz nerede <gülüyor> olduğumu ne yaptığımı işte Paris'i falan anlatıyordum. Bu işçilerin sokaklarda yarattıkları durumlardan falan biraz bahsettim de kepenkler kapatılması yetmiyor. Bina cepheleri ahşaplarla falan kaplanıyor ortalıkta öyle bir enteresan durum var. Bir onla ve Paris şehriyle uğraşıyorum biraz. kütüphaneler falan gidiyorum. Aslında çok da bir şey yapmıyorum ya tembellik falan yapıyorum çoğunlukla. Çiziyorsun bol bol. Evet çiziyorum. O da biraz böyle yordu. Biraz böyle durdum ama Eylül-Ekim ayında mesela ondan bahsetmek iyi olabilir. Şimdi de gelen projeler var. İzmir'le ilgili projeler devam ediyor bir yandan. Eylül ve Ekim ayında e, İsveç e, Enstitüsü, e, buradaki elçilik e, ve İzmir'deki mimarlık merkezi, 2 Güncel Sanat Merkezi gibi paydaşlarla beraber demokratik Mimarlı amaçlamak diye bir e, sergi e, vardı. Onu yaptık. Aslında bir tek o sergi değil, akıllı kentler ve e, ahşap ülke İsveç diye e, iki ayrı e, ama fotoğraf ve bord ağırlıklı da daha az etkileşimli. Toplamda üç tane sergi yaptık eylül ekim ayında. Bir de onların etkinlikleri vardı. Şimdi de çok daha enteresan, heyecanlı bir şey var. Seferihisar'da Çocuk Belediyesi ile beraber onların yapmak istedikleri bir yaz kampı projesi vardı. O yaz kampı projesini herkes için mimarlık, Birleşmiş Milletler Habitat İsveç Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Kat Paper Öğrenci Kulübü, bütün bu böyle paydaşların bir arada olacağı. Eğer her şey yolunda giderse ve zamanımızda kalırsa geniş geniş evren başbuynun böyle mimari danışmanlığının yapacağı, bir kısım yerel peyzaj firmalarından da destek alacağımız. Ama en enteresanı Minecraft denilen bir oyun vardı bilgisayar oyunu. Bu bilgisayar oyununu kişilerin kent mekanındaki tasarımlarını hayata geçirmek için ...özellikle çocukların kullanabilecekleri bir tasarım e, arayüzüne dönüştürmüş durumdalar. Aa çok ilginç. Hı, çocuklar bilgisayarın başına geçiyorlar. O bilgisayar oyununu oynuyorlarmış gibi oynuyorlar ama aslında bir alan tasarlıyorlar. E, böyle bloklar üst üste koyarak kendi alanlarını inşa ediyorlar. E, tabii bunun için bir altlık çalışma yapılıyor önceden. Fotoğraf belgelemeleri bir video ile beraber... Ee, gerçekten bilgisayar oyunu nörtleri e, ne böyle bilgisayar oyununda kendini kaybetmiş bir kısım insanları dünyanın <gülüyor> biz mesela Meksika'daki birine gönderdik ee, onlar o fotoğraflara ve videolara bakarak o alanı modelliyorlar ee, o alanı modelledikten sonra da şimdi mart ayının ortasında eğer hiçbir aksilik olmazsa e, bir workshop'ta 25 çocuk çocuk belediyesinden e, bir kısım yetişkinle beraber bir yandan da bu etkinliğe bir yan etkinlik olarak işte bu bilgisayarla tasarlama, kentsel mekanı katılımcı tasarım süreçleriyle var etme, tasarlama, hayal etme ve bunların mimari projeye tercümesiyle ilgili böyle profesyonellerin katılacağı, mimar konukların katılacağı bir buluşma etkinliği de olacak. Hem bir hafta sonu bir yandan çocuklar bu tasarımı yaparlarken diğer taraftan da profesyoneller hem bir uluslararası tanışıklık Geliştirmiş olacaklar kendi aralarında hem de sonrasında yapılan projeler üzerine çocuklarla beraber konuşacaklar ve o projeler tek bir projeye döndürülerek sonrasında da Herkesin Mimarlık Derneği paydaşları tarafından mimari projeye dönüştürülecek ve inşa edileceğini düşünüyoruz. Öyle bir şey var. Bu çok ilginçmiş. Çocuklar dediğin yaş aralığı ne? Bu atölyeye katılacakların yaş aralığı 12-15 yani gerçekten çocuklar yani. Tabii tabii. Yani çocuk Belediyesi 8-16 yaş aralığında galiba e, üyeleri var. ya yani İsa Çocuk Belediyesi de şöyle çalışıyor. E, belediyenin e, bütün e, alt birimleri ne varsa belediyenin içerisindeki işte yani fen işleri, men işleri falan filan dahil. Onların her birine karşılık gelen sorumluluğu olan bir çocuk var ve onların komisyonları var. Onlar kendi aralarında tartışıyorlar ve... E, Süresini ya da miktarını bilmiyorum yani hani ne periyotlarla bunu yapıyorlar ya da yılda kaç kez bunu yapma şeyleri var onu bilmiyorum ama e, o sorumlu oldukları e, müdürlüğe e, müdürlükten iş talep edebiliyorlar e, ve o müdürlüğün de onları yapması gerekiyor. Yani o e, onların talebi olan dilekçe ya da neyse işte o onu e, yürütmek zorunda hı hı. E, öyle bir şey var ve bu işliyor. Ee, ...başkanı seçiliyor. Yani Çocuk Belediyesi'nin de kendi başkanı var. Hmm. Ee, o başkanla ve bütün belediye meclisiyle beraber... ...bütün bu meclisler toplantı yapıyorlar. Hatta bugün şimdiki Seferihisar Belediye Başkanı... E, ...şimdiki seçimde de Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Söyer ...bugün sabah öyle bir paylaşım yapmış. Çocuk Belediyesi paydaşlarıyla beraber güne başladık falan diye. Eski yönetim ve yeni yönetim <gülüyor> <gülüyor> olarak baya böyle kalabalık ve coşkuluydu... Ee, ve bunu işletiyorlar yani. Öyle bir durum var. Ee, ve bunu 2012, 2010 yılından beri işletiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam tarihini. Yani e, Tunç Bey orada göreve geldiğinden beri. 2012'de çünkü yaptığımız bir radyo programını geçen gün dinledim ben. Ee, Sefer Yusuf'a gidip öyle bir söyleşi yapmıştım. Tunç Bey'le. Ee, onu da dinleyiniz efendim. Yayın arşivinde var. Ee, 2012 yılının sanırım ki Temmuz ayında yayınlanmış olan bir şeydi. Evet. Orada bahsediliyordu zaten. Ee, sonra yıllar içerisinde onun nasıl işlediğini ve nasıl e, daha çok etkinlik kazandığını görmek de ilginç. Şimdi işte onlarla beraber e, böyle bir şey yapacağız. Bir e, imar planını da beraber yaptılar bu arada yakın zamanda. Çocuklarla beraber e, imar yani kentin geleceğinin nasıl o şöyle bir sözü var Tunç Bey'in. E, biz burada yaşamayacak olduğumuz yani, orada, orada yaşamayacağımız zamanların e, kararlarını... Biz niye veriyoruz? İleriki bir tarihte o anı yaşayacak olanlar aslında bu kararları vermeli. Onlar da gençler ve çocuklar diyor. Böyle bir süreç geliştiriyorlar. Onları da takip etmek ilginç. Yani imar planı açıdan ilginç bir durum yani gerçekten hani belli angajmanları olan ya da hayattan belli beklentileri, belli tip beklentileri olan insanların 25 ya da 50 sene sonrasının kararlarını üretiyor olması... ...da tartışılmaya... ...açık olması gereken bir şey yani. O yüzden de... ...bu bir deneme aslında denemeden daha çok da... ...yani yaşanan ve gerçekleştirilmiş bir şey. Yani deney değil yani. Hı hı. O yüzden onun karşılıklarını görmek de ilginç. Yani onlarla biraz uğraşıyorum. Çok da mutluyum gidip geliyor... ...olmaktan açıkçası. Yani... <gülüyor> ...üç buçuk ay Paris'te kaldıktan sonra... ...evet dostlar bu sözleri... ...benden duyacak mıydınız? <gülüyor> Kulaklar bunları da işitecek miydi bilmiyorum ama... ...evet... O kadar eğlenceli değil açıkçası İnsanın kendi işlediği yerde kendi Faydalı olduğu Faydalı hissettiği yerde oluyor olması kadar Kıymetli bir şey yok O yüzden gidip gelmeler de iyi Ayrıca bu haftada bir peçeküçe etkinliğimiz var Bu program eğer Bu haftaya yayınlanacak ise <gülüyor> e, Geçmiş bugün, olacak galiba e, yo yo, Bugün akşam <gülüyor> o, Siz, Bu akşam buradan İzmir'e evet, gidiyoruz Bu akşam e, İzmir'den açık radyo dinleyicileri e, Bu akşam ...kaçırmasınlar etkinliğimizi... ...yedi buçukta kapı açılışımız var... E, <gülüyor> ...Mavişehir... ...cinahında bir e, mekanda... ...ismini söylemeyeyim, reklama gider... <gülüyor> ...öyle, sen neler yapıyorsun Yağmur? Seni gördüm, daha iyi oldum... ...hiçbir şey değişmedi, hala her yere geç kalıyorum... <gülüyor> ...seni ve, çok özlemişim... ...ve teşekkür ederim, ben de seni... ...ve bunun için hala İstanbul'u mu suçluyorsun ya? <gülüyor> Kendimi suçluyorum, tabii ki de... ...çok iyi ya, ne güzel... Sen de yoğunsun bayağı okullar mukullar, araştırmalar, feminist odaklı... ...kentsel stratejiler. Evet evet o, onu aslında çok fazla burada işleyemedim... ...ama evet. ara ara ilerleyen evet. programlarda... ...belki değinirim. Ee, Uluslararası Kadın Çalışmaları... ...beşinci konferansı için İngiltere'ye hmm. gitmiştim... Hmm. ...iki hafta önce. Tabi orada da neler yapılıyor son dönemde... ...özellikle sosyal medya etkileşim tasarımları... ...nasıl bir toplumsal cinsiyet üzerinden inceleyebiliriz gibi... ...aslında ilginç konuşmalar vardı. Medya üzerine çalışan çok fazla konuşmacı vardı. Özellikle bu son dönemde... Daha basılı yayınların alternatif diyelim daha hani farklı bir söylem benimseyenler çoğalmış olsa bile hani kapaklarda ya da söylemde nasıl hala belli olan normların tekrarı oluyor ya da olmuyor üzerine de çeşitli ülkelerden konuşmacılar vardı. Ben de hali hazırdaki araştırmalarımla ilgili aslında ilk defa böyle bir konferansta sunum yapmış oldum o yüzden de. Keyifliydi evet geldik okul başladı hala her yere geç kalıyorum <gülüyor> bir yandan da hani Cenk'le program yapmayı nasıl özlemişim bunu da söyleyeyim yayında yani ama hani biz çok uzun zamandır görüşmüyoruz ben geç kaldım stüdyoya girdim ve hani böyle radyo <gülüyor> dalgalar üzerinden sarıldığımız böyle bir evet sanal etkileşime girerek. Evet ya I'll be back geri döneceğim arkadaşlar nasıl onun yöntemini geliştiririz bilmiyorum ama yapacağız bir şeyler belki aslında video ile alakalı bir şey yapmalıyız Yağmur. Ee, böyle kısa bir ara verelim mi? Ee, hem e, prodüksiyonu da rahatlatalım biraz. Hemen de geri dönelim. <gülüyor> Mimarlık programındasınız. Ben Hasan Cenk Ben Yağmur Yıldırım <gülüyor> ve Teknik Basada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Cenk uzun süreden beri Paris'teydi. Çok özledik kendisini. Henüz sarılamadık. Radyo dalgaları evet. üzerinden sarılmamız devam ediyor kendisiyle. <gülüyor> Zira ben geç kaldım. için kendisi programı başlamıştı. Evet. Ne kadar buradasın? Birkaç gün buradasın. Hemen dönüyorsun Paris'e. Birkaç Paris e gün buradayım. İzmir'e İzmir e gidiyorum. Aslında İzmir'de 10 e, gün İzmir'deyim. Orada böyle bir sürü... Görüşmeler, bir şeyler, bir şeyler var. Onların peşinden biraz koşacağım. Şeyler, etkinlikler falan var bir yandan. Öyle İzmir'de oldukça fazla şey oluyor bir yandan. Onu da kaybetmemek istiyorum. Yani daha doğrusu ipin ucunu kaçırıp da ne olup ne bittiğini anlamas hale gelmek istemiyorum. O yüzden gitmişken herkese böyle bir güncelleme ve buluşma serisi yapacağım. Bir yandan işte ayında yapacağımız bir workshop var. Onun ziyaretlerini falan yapacağım. Evet. Şeyde yani e, belediyede, melediyede. E, onlarla ilgili şeyler var. Öyle ama e, İzmir'de olacağım çoğunlukla yani. Bekleriz İzmir'e. Yoksa siz hala İzmir'e göç etmeyenlerden <gülüyor> Evet evet başlamış. Herkes onu konuşmaya başladı. Evet artık Avrupa'ya gidenler kadar İzmir'e yerleşenler de var diye. E, güzel ya. Yani yurdun her bir köşesi birbirinden güzel. E, İstanbul zorluyor tabii. Kimseyi suçlayamayız. Bir yandan da kurumsal şirketlerin parça parça İzmir'e taşınma durumları çok ilginç geliyor. Hani ya öyle işte. Çeşitli operasyonel <gülüyor> kolaylıklar gibi. Evet, artan maliyetler ve riskler de var anladığım kadarıyla belli koşullarda. Ee, o yüzden taşıyorlar. O da ilginç tabii yani mimarlık açısından. Hani kentin, kent içerisinde öyle çok fazla talep edilen bir şey midir bu kentin emlak dünyasında onu bilmiyorum ama... Hani birer ikişer bu şirketlerin taşınıyor olması bir yandan... Başkaları da gelecekmişçesine bir kısım inşaat projelerin gündeme gelmesiyle falan e, şehrin kendisini biçimlendirmeye başlıyor tabii. E, o da ilginç tabii. Yani e, hani o inşaat e, motivasyonunun başka şehirlere doğru kaymasının dinamiklerini gözlemlemek açısından da ilginç. Ama e, şey kalabalıklaşıyor anladığım kadarıyla. Bir de işte trafik manafik biraz zorlaşıyor. Herhalde onu e, daha çok böyle... Topu taşıma e, tercihlerinin arttırılmasıyla çözmek gerekecek gibi ilerleyen zamanlarda. Ama hala çevresi o tatlı yavaşlığını koruyor açıkçası. <gülüyor> İzmir trafikli de çevresi iyiydi. Bu, <gülüyor> bu arada çok küçük şunu eklemek istiyorum. Hazır bu büyük şirketlerin taşınması ve çevresini değiştirmesiyle ilgili çok sıcak haber. İki günlük bir haber... <gülüyor> Amazon'un genel müdürlüğünü New York'a taşıması, Queens'e taşımasının yaratıcı muhtemel tehlikeleri ve bu yüzden New Yorkluların niçin protesto ettiklerini sevgili Evren Üzer'le birlikte konuşmuştuk birkaç hafta önce. Ve açık mimarlık gündemin nabzını her kıtada tutuyor. İki günlük bir habere göre de. ...olan tepkiler üzerine Amazon New York'tan çekileceğini açıklamış, planı iptal etmiş... ...ki 6 milyar dolara yaklaşan büyük vergi indirimleri ya da vergi ödeme kolaylıklarından söz ediyorduk. Böyle büyük kurumsal bir şirketin de Queens'e gelmesi şehrin tüm dinamiklerini değiştirecekti. İzmir'den bahsediyorduk. Evet bunun çok daha büyük ve kapitalist anlamda çok küresel dev bir şirket ölçeğinde gerçekleşeceği bir senaryoda... ...böylece gerçekleşmemiş oldu ama Amazon'un açıklamasına göre... Kimi politikacıların bizi açıkça desteklemediklerini beyan etmeleri sebebiyle biz taşınma kararımızdan vazgeçtik. Çünkü Amazon yüzde yüz destek almayacağı bir yerde evet. var olmaz gibi bir açıklama yapmışlar. Buyurun Türkiye'ye gelin o zaman mı diyelim bilmiyorum da. ne diyelim ama hani demokrasi ilkelerine aykırı değil mi? Bir yerde yüzde yüz tamamen kabul ettikleri bir şekilde ancak hareket ediyor, ediyor olmaları o da bana ilginç geldi. Her yerde enteresan şeyler var. Geçen tekrar o konuyu en başta söylediğim şeye bağlayayım. Bu Paris'teki sokak olaylarında e, kolunda e, polis bandı olan ama aslında e, işte mevcut iktidarın politikacılarına çalışan bir kısım insanların başka insanları tekmelemesi sonucunda görevden alınması ama diplomatik pasaportlarının el konmaması sonra Suriye'de sınır dışında bir yerlerde görüntülenmeleri bu haberi yapan gazeteye bir kısım politik baskıların uygulanması falan. Evet, Fransa'da olan şeyler bunlar. O yüzden dünyanın evet, dört evet. tarafında da e, benzer olayların yaşandığını ve işte ne bileyim bu demokrasinin her yerden beklenmemesi gerektiğini zaten biliyoruz. Ama yolda gereken ne gördüm? Resim heykel müzesi maşallah bayağı tamamlanmış. Evet, evet. E, ya ben heyecan duyuyorum o binaya karşı ve e, sosyal medyada promosyonunu yapıyorum. Emre Arulat mimarlık tarafından tasarlanan... Ee, ve e, çevresindeki bütün binaların aksine e, Antrepo binalarını Galata'daki daha doğrusu Galata kıyısında Galata Port olarak adlandırılan yerdeki Antrepo binalarının sadece bir tanesi böylece yıkılmadan yeniden işlevlendirilmiş oldu. Geri kalan hepsi yıkılıp yeniden inşa ediliyor galiba aynı şekliyle. Ee, ben e, resim heykel yeni müzenin bir fanıyım buradan açıklıyorum şimdi gelirken önünden geçerken de oldukça güzel göründüğünü söylemeliyim geçen hafta tabi şeyi konuştunuz Ömer Selçuk Bazla beraber Truvey Truvey'i müzeler müzeler candır yeni müzeler bekliyoruz ayrıca Ömer Selçuk Bazı te tebrik edelim Kore yani Lüleburgaz'daki bir başka evet. yarışmada da birincilik ödülü aldı. Aynı e, projede e, dereceye giren diğer tüm mimari ekipleri de tabii ki tebrik ediyoruz. Her birini keşke böyle konuşabilsek. Boğaçan Dündar Alp'ta e, kendi sosyal medya hesabından e, Lülle bu yarışmanın kolokyum fotoğrafını e, paylaşmıştı. Oldukça kalabalık görünüyordu e, kolokyum katılımı. Arkada da projeler görünüyordu. Oldukça e, yüksek katılımlı bir yarışmaydı. E, tebrik ediyoruz herkesi. Katılan herkesin de eline sağlık yani kolay işler değil bunlar. Mimarlık dünyasında yarışmalar bu işi sahiplenen yerel yönetimler sayesinde hala iyi bir aktif iyi mimarlık üretme biçimi olarak yaşamaya devam ediyor. Daha da yaşasın. Evet bu Troya Müzesi programından sonra birçok dinleyici mesajı aldık Biz de çok mutlu etti hem Hı -hı. programda bina konuşuyor olmamız böyle bir ses mecrasında görsel dokunsal Hani birçok duyudan bahsediyor olmamız ilginç gelmiş hem de Türkiye'de bir belediyede Hı -hı. böyle bir yarışma sürecinde birincilik ödülü alan bir projenin Elbette değişikliği uğrayarak ama hani minor ölçekte değişikliği uğrayarak yapılmasından dolayı duydukları mutlulukları mutluluğu birçok kişi dile getirdi Evet bu da çok kıymetli ve birçok kişi daha önce ...gittiğini, gezdiğini çok etkileyici olduğunu belirtti. Demek ki ziyaretçi sayısı da hiç azımsanacak bir yerde değilmiş. Açık Radyo dinleyicileri de gitmişler, görmüşler, takip etmişler. Birçoğu merak etmişler. Buradan Ömer Selçuk Bazı da selam gönderelim. Evet. Ne kadar iyi bir konuşmacıymış, çok merak ettirdi. En yakın zamanda gidip göreceğim diyen oldu. Harika. Evet, ben de hala görmedim. Bahar aylarında, Cenk sen de buradayken belki beraber Vallahi gideriz. Vallahi ne güzel olur ya. Zaten... Ee konuşuyorduk. Ömer Selçuk bana da soruyor sen gittin gördün mü bu kadar fazla övüyorsun falan <gülüyor> diye. Ben de yo hayır gidip görmedim dedim. O da gayet mütevazi bir şekilde umarım gidip gördüğünde de bu hislerin değişmez herhangi şekilde kalır dedi. tebrik ediyoruz tekrar inadı ve becerikliğiyle bu işi gerçekleştirebildiği için ve diğer tüm ikna kabiliyeti yüksek ve iyi işler yapma peşinde koşan diğer tüm mimarları da buradan e, kucaklayalım. Onların yanında olduğumuzu, onları da burada konuk etmek istediğimizi, daha doğrusu program yapımcısı sensin, ben değilim artık. Yani herhalde etmek istersiniz mi? Bugün ben senin konuğunum Çok Cenk, o yüzden. <gülüyor> Harika. E, e, kapatalım e, sevgili dinleyenler. E, ben Hasan Cenk Dereli. Açık Mimarlık programı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteydik. Hoş geldin Cenk. Hoş bulduk ve iyi günler. Hoşça kalın. Very good, Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz.